ما هلا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك الخير لخلق كلِّه مما هلا يا صلِّ وسلِّم. دائماً Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de Muhterem kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz Allah Teala bizi bu mübarek ayla şereflendirdi Ramazan-ı Şerif'te sahurdan iftar vaktine kadar müminler Kendilerine helal olan yemeği yemiyorlar Su içmiyorlar Bununla şunu söylüyorlar ya Rabbi helal olanları nasıl imsak vaktinden iftar vaktine kadar almıyorsak yemiyorsak 30 gün ruhumuzu bir kalıbın iman kalıbının helal kalıbının içine döküyoruz. Bayram günü Ramazan-ı Şerif okulundan mezun olacak. Bundan sonra başkalarının malına elimizi uzatmamayı helaline bakmamayı başkalarına ait hiçbir şeyi onların müsaadesi olmadan almamayı, Ramazan-ı Şerif'te kendimize ait olan şeyleri imsaktan iftara kadar almayarak senin emrine, senin talimatına semi'na ve ata'na dedik ya Rabbi. İşittik, itaat ettik dedik ya Rabbi. Bundan sonra ne kadar zor emirler, talimatlar olsa da onları hayatımıza tatbik etmede, ahkam-ı İslamiye'yi, tatbik etmede asla geri adım atmayacağız ya Rabbi diye müminler, Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarak Allah Azze ve Celle'ye onun sözünü veriyorlar. Onun işindir ki Bedir Cihadı, Bedir Muharebesi Ramazan ayında oldu. Müslümanlar her şeylerini veriyorlar Allah yolunda. En aziz olan canlarını da veriyorlar, itiraz etmiyorlar. Üç kişi bir deveyi biniyor ama ona rağmen Medine'den çıkıyorlar Ramazan ayında. Oruçlu oldukları halde Bedir'e kadar gidiyorlar. Kur'an-ı Hakimi, sünnet-i seniyeyi İslam'ı muhafaza müdafaa edebilme adına gidiyorlar. Mekke-i Mükerreme'yi de yine Ramazan ayında fethetmişlerdi. Bir Ramazan ayında Medine-i Münevvere'den yola çıkmışlardı. Müslümanlar durdurulamayan Alem-i İslam'ı kan gölüne çeviren Moğol ordusunu Ayıncalut'ta yine bir Ramazan ayında durdurmuşlardı Yine bir Ramazan ayındayız İmam Busiri Hazretleri'nin kasideyi bürdesine devam ediyoruz Nefisten bahsediyor oraya gelmiştik Önceki dersimizde en son dersimizde nefsi emmareden bahsediyordu İmam Busiri Rahmetullahi Aleyh Nefse Mâre'ye devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'teyiz ve nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? O nefis nasıl zelil olur? İslam nasıl aziz olur? Onun yolunu arıyoruz. Allah'a sıla arıyoruz. Oruçla sıla arıyoruz. Mukabeleyle sıla arıyoruz. Teravihle Rabbimize sıla arıyoruz. Önceki dersimizde Demiştik ki İmam Busiri Rahmetullahi Aleyh Önce aşkından bahsetmişti Demişti ki aşk özrii olmalı Yemen'de bir kabile vardı Özri kabilesi Orada bir delikanlı Aşık olduğu zaman Muhatabına, muhataba olan kadına Aşkını utancından, hicabından Aşkının derinliğinden Söyleyemez o aşktan Ölür giderdi Kadınlar da orada o kadar iffetliydiler onlar da muhataplarına söyleyemezler onlar da o aşktan ölür giderlerdi Efendimiz aleyhissalatü vesselama o derece bir aşkla vurulan bir müslümandı İmam Busiri rahmetullahi aleyh gözünden yaşlar boşalıyor kanlı yaşlar onlar konuşuyor ama o bu aşka riya karışmasın madem ki peygamber aleyhissalatü vesselama meftun olduk Muhatap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemeyeyim bu aşkı dile dökmeyeyim, söze dökmeyeyim ki bu aşkın içine riya karışmasın. Susuyordu kendisi ama gözünden kanlı yaşlar boşalıyordu İmam Bûsiri'nin. Efendimiz Aleyhisselam'a olan muhabbeti ifade izahar ediyor. Sonra oradan başka bir bölüme geçti Nefsi Emmare'ye. Nefsi Emmare sürekli kötülüğü emrediyordu. Başımda ak tüyler var, saçımı aklar düştü, sakalımda aklar var. Başımdaki aklar, sakalımdaki aklar, sırtımdaki kamburlar. Bana öleceksin adam diyorlar. Ayrılacaksın bu dünyadan diyorlar. Ama benim Rabbime hazırladığım bir amelim yok. Yani ayrılacağımı biliyorum, saçımdaki aklar bana Artık ayrılma vakti, dünyaya veda etme vakti, hana, hanumana, evlada veda etme vakti geldi diyorlar. Ama benim e, Rabbime takdim edecek bir amelim yok diyor. Peki bu nefsi nasıl idare edebilirim? Nasıl bu nefse hakim olabilirim? Öleceğini ona nasıl anlatabilirim? En sevdiklerin ayrıldı bu dünyadan. Madem Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a meftun oldun, ayrıldı dünyadan. Ebu Bekir ayrıldı, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum, En sevdiklerin ayrıldı bu dünyadan, sen de ayrılacaksın. Ölüm geldiği zaman seni o en sevgiliye götürecek. ''El mavtu cisrun yusilul ve ilel habib'' Ölüm dostu dosta taşıyacak. Onun için Müslüman ölümden korkmaz. Bilir ki ölüm onu en sevgiliye, peygamber aleyhissalatu vesselama götürecek. Ya da ölüm onu innalillahi ve inna ileyhi raciun. Dünyada Allah Teala'nın hükmü var ama Cenab-ı Hak dünyanın idaresini insanlara bıraktı. Eğer irade ederlerse Allah'ın ahkamıyla dünyayı idare ederler. Ya da dilerlerse maoya, kapitalizmaya, komonizmaya, karmaksa onlara, onların ideologyalarına mahkum olurlar. Dünyayı cehenneme çevirirler. Cenab-ı Hak doğrudan müdahale etmiyor. İnsanların iradesi var. Ama berzah alemi, ama ahiret. اِنَّا لِلّٰهِ inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ona gidiyoruz. Yani... Sadece O'nun hükmünün tecelli ettiği ahirete gidiyoruz. Ben bu sirir rahmetullahi aleyh bir alim bir arif. Nasıl atın üzerinde atın sahibi süvari ata o elindeki yularla hakim olur yoldan çıkmasına engel olursa biri benim önüme düşse bir alim bir arif bir veli bana Peygamber aleyhisselatu vesselamın yolunu onun izini gösterse hep orada kalsam ve nefsu kattıfil demişti nefis çocuk gibidir eğer annesi yavruyu sütten kesmezse anne büyür çocuk büyür anne yaşlanır çocuk hep anneden süt emmeye devam eder eğer anne çocuğa yavrusuna acı şeyler verirse o zaman yavrusu çocuğu sütten kesilir nefis de öyledir eğer sen o nefsi Acılarla, ızdıraplarla, gece kıyamda, uzun kıyamlarda, şişen ayaklarla, kıyamda durmaktan, şişen ayaklarla o nefsi terbiye etmezsen, onun şımarıklık hali ölene kadar devam eder buyurdu İmam Buhsiri. Kem hasenet lezzeten lilmer'i katileten. Bu öyle bir nefistir ki, yani o çok defa insana öldürücü olan lezzetleri kişiye böyle e, güzel gösterir. Yani lokmalar alır insanlar, onun içerisinde zehirler vardır. Kem hasenet lezzeten lil mar'i katile demişti. Yani nefis, öldürücü lezzetleri insana güzel gösterir, böyle dışında. Bakarsınız tatlıdır, lezzetlidir, albenler vardır ama içinde zehir vardır, alır öldürür. Nefis de böyledir, güzel gösterir sana, büyük bir hatip oldun, büyük bir alim oldun, abit oldun. İnsanlar senin adına konuşuyorlar, büyük adam diyorlar, nutuklar atıyorlar, sana dair güzel cümleler kuruyorlar, senin de hoşuna gidiyor. Şuralarda beni şu kadar kalabalık alkışlasın diyorsun. Nefsin devrededir. Hobb-u zuhur, zuhur. Eğer meydana çıkmaya dair, önde olmaya dair bir aşkın varsa, umudun varsa, arzun varsa, işte o arzular senin belini kırarlar. Ne ibadetinden, ne haccından, ne namazından, ne sadakandan, hiçbirinden zevk alamazsın buyurdular. Peki, şimdi devam ediyor. Diyor ki, وخشى الدسائس من جوعٍ ومن شبعٍ فربما مخمصة شر من التخامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخشى الدسائس من جوعٍ ومن شبعٍ امم بصيرة Hazretleri Nefse emmareden bahsediyor. Müminleri, Müslümanları nefse emmareye dair uyanık olmaya, agah olmaya davet ediyor. Vahşed <gülüyor> desais, desiselerinden, oyunlarından, tuzaklarından kork. Min cu'in ve min şiba'in. Yani açlığın, şiddetli bir açlığın, şiddetli bir tokluğun desiselerinden kork. Şiddetli tokluktan kork çünkü eğer tokluk varsa o zaman tembellik var O zaman şımarma hali var Müslüman Allah'a din öğretir Hanları, hanumanları, yatları, katları vardır onun Gördüğünüz gibi bir Müslüman sınıfı oluşur her dönemde, her zamanda, asırda Onlar artık bu dini başkaları yaşasın, biz emredelim Biz kurban geldiği zaman kurbanlıklar keselim, fukaraya dağıtalım Ramazan geldiği zaman sadakalar verelim, zekatlar dağıtalım ama bizim böyle gece namazlarımız, bizim eşlerimizde, bizim evimizde, kızlarımızda tesettür olmasın derler. Tokluk varsa, tokluk eğer insanlar yemekten, daha çok yemekten zevk alıyorlarsa onlar ibadetin zevkinden mahrum olurlar. Aynı şekilde şiddetli aşıktan da kork. Eğer şiddetli bir açlık varsa onlar da yerlerinden kalkıp ibadet edemezler. Ayakta duramazlar. Onların kıyamları olmaz. Ya da onlar da şiddetli bir açlık varsa mazlumlara, mağdurlara yardım edemezler. Hep onlar alan el olurlar. Alan el olmayın, veren el olun. Ya da şiddetli fakirlik varsa onlar zenginlere Ebubekir gibi olan zenginlere, Abdurrahman bin Af radıyallahu anhum'a gibi olan zenginlere düşman olurlar. Ya da vahşed desa ise min cu'in ve min Aşlığın ve tokluğun desiselerinden korkun. Buradaki açlıkta kinaya var. Az ibadetten korkun. Ya da çok ibadetten korkun. Az ibadetten korkun. Mahşer günü Rabbim huzuruna vardığınız zaman ortada kalacaksınız A ameliniz olmayacak ibadetiniz olmayacak ya da çok ibadetten korkun büyük bir hatipsiniz allamesiniz İnsanlar sorunları meseleleri çözemiyorlar size geliyorlar size arz ediyorlar siz onları çözüyorsunuz ya da her yerde sizin zühdünüzden varanızdan bahsediyorlar işte bundan da korkun İbadeti Allah için mi yapıyorsunuz? Meselleri Allah rızası için mi çözüyorsunuz? Yoksa insanlar sizi ölsünler diye mi çözüyorsunuz? Eğer çok ibadetiniz varsa böyle bir anafora, böyle bir çukura, şeytanın kazmış olduğu bir çukura düşebilirsiniz ondan korkun. Ramazan-ı Şerif'te niçin oruç tutar Müminler. Oruç sıladır Allah Teala'ya ulaştırır, namaz sıladır onları Allah Azze ve Celle'ye ulaştırır. Femen kane yarjulika a Rabbihi, fal yamal amelan salih, wa la yushrik bi ibadet Rabbihi aha. Kim Allah'a ulaşmak istiyorsa, ameli salih olsun. Femen kane yarjulika a Rabbihi, fal yamal amelan ameli salih yapsın. Bir kumandan düşünün genelkurmay başkanı bir er genelkurmay başkanına mülakı olmak istese onunla görüşmek istese kaplar açılır mı genelkurmay başkanına mülakı olur mu genelkurmay başkanı bir ülkede o eri o askeri kabul eder mi etmez yani emri doğrudan askere vermez onun emrinde paşalar vardır albay yarbay vardır aşağıya doğru komutanlar vardır onlara emreder bir temen de o emre genel kurmay emrini iletir. Ama eğer o asker yani bir musabakada dünya şampiyonu olduysa, o orduyu te temsil ediyorsa yani tekvando'da, karate'de, güreşte dünya şampiyonu olduysa, yani o orduya, o devlete bir madalya getirdiyse, genel kurmay başkanı o eli huzuruna kabul eder. Bizzat madalya kendisi ona takdim eder Boynuna o madalyayı takar Onu ordunun önüne askerlerin önüne çıkarır Onu tazim eder tebcil eder Hani Çanakkale Muharebesinde seyit Onbaşı rahmetullahi aleyh Oş'ın zırlısı bütün tabyalarımızı vurmuş İstanbul'a doğru ilerliyor seyit Onbaşı'nın arkadaşlarının bir kısmı onlar da şehit olmuşlar Oş'ın zırhlısı gidiyor 275 kiloluk topu Seyit Onbaşı tam 3 defa kaldırır. Üçüncüde isabet ettirir Oş'ın zırhlısı sulara o sulara soğuk sulara gömülür. Cevat Paşa Mustahkem Mevkiler Kumandanı Cevat Paşa gelir Seyit Onbaşı'ya der ki ''Evladım şu topu tekrar bir daha kaldırır mısın?'' Fotoğrafını çeksinler Kurmay Başkanlığı'nın o zaman harbiye mecmuasında senin fotoğrafın altına bu kahramanlığını haber yapalım. Diğer cephelerdeki askerlerimize, evlatlarımıza onlara moral gelsin. Emredersiniz, kumandanım der eğilir, üç defa eğilir. Hiçbirinde o topu yerinden oynatamaz. Cevat Paşa der ki evladım sen bu topu tam üç defa kaldırmamış mıydın? ''Evet kaldırmıştım kumandanım yine kaldırırım.'' ''Kaldırmak için o şınzırlısının bütün tabyalarımızı vurup askerlerimizi, kardeşlerimizi, kardeşlerimizi şehit edip İstanbul'a doğru ilerlediğini görmem lazım.'' ''Ayasofya'daki ezan Muhammedi'yi susturmak için gittiğini, analarımızın çarşaflarına, örtülerine elini, ellerini uzatmak için gavurun gittiğini görmem lazım.'' O zaman Allah'ın inayetiyle yeniden 275 kiloluk topları kaldırırım komandanım. Şimdi Cevat Paşa karşısında bir onbaşı var. Normalde bir onbaşı emri paşadan almaz. Arada diğer komutanlar var. Ama Seyit onbaşı olursanız doğrudan Cevat Paşa'ya muhatap olursunuz. Allah azze ve Celle buyuruyor ki femen kane yerjoulika Rabbihi kim Rabbine mülakı olmak isterse onun yeryüzünde ameli salih olsun. Vallahu fi auni'l abdi ma kane'l abdu fi auni ahi er kulu. Kullarının yardımında olursa olduğu müddetçe Allah Azze ve Celle o kulun yardımcısıdır. Vallahu fi aunil abdi makane labdu fi auniyahi. Yani Rabbim buyuruyor ki evet namaz bir silah, oruç bir silah. Allah Ekber dediğinizde oruç tutarken masivadan maveraya yükselebilmeniz, yücelebilmeniz için namaz Allah Ekber dediğinizde. Aradan bütün engeller Aradan bütün perdeler kalksın Huzur ilahidesiniz Namazdan oruçtan o hazı Alabilmek için Mazlumlara bir çare olanlara yardım Yapacaksınız Ameli salihiniz olsun Bir muallim düşünün Öğretmen düşünün sınıfa geliyor 10 dakika Ders anlatıyor sonra işte spor toto loto onlarla Meşgul oluyor ya da ona diyor ki Sen orayı oku sen orayı oku 50 dakikayı öğretmen bu şekilde dolduruyor. Öğrencinin hukukuna tecavüz ediyorsa sonra namazda Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin dese de onun yolları açılmaz kardeşim. Ya da bir doktor bir çare bir hasta hastaneye geliyor. Köyden kalkmış gariban, zavallı, mazlum bir hasta geliyor. Hastaneyle onun protokolü var. Şu kadar bu kadar kazanacak. Biliyor ki bu hasta o tahlili yapmamalı O filmi çekmemeli Ama eline bir kağıt veriyor Git şunları şu tahlilleri yap Şu tomografiyi çek de bana gel O hastane kazansın diye O adamı dolaştırıyorsa Yani gereğinden fazla ona bir takım muameleleri Daha fazla para kazanabilme adına yaptırıyorsa Bu adam elhamdülillahi Rabbil alemin dese de ''Namaz onun için sıla olmaz kardeşlerim.'' Ya da bir imam düşünün, bir Müslüman düşünün, onun mazlumlar adına, bir şareler adına ameli salihleri yoksa namaz onun için sıla olmayacak. O halde Allah Azze ve Celle bizi ona sılaya davet ediyor. Fakat o sılada namaz sıla olacak, oruç sıla olacak. Ne Müslüman çok aç olacak ne de çok tok olacak.'' Yani muhtedil bir hayatı olacak, dengede bir hayatı olacak. Bütün ibadetlerle Allah Azze ve Celle'ye Rabbine nasıl ulaşabilir? Onun yolunu, onun çaresini arayacak. Eğer Rabbi ile arasında sıla varsa hiçbir şey ona engel olamaz. Düşünün Amerika bir karar çıkarsa, senatolar toplansa, başkanı, katili Amerikan onaylamış olsa dese ki, bundan sonra Amerikan'ın menfaatine, Amerikan vatandaşları daha sağlıklı olsun diye, yılın falan ayında insanlar bir ay oruç tutacaklar. Yani onların oruç tutması muhal farz, Amerikan ekonomisine katkısı olsa, insanlar daha fazla çalışsalar, böyle bir formül geliştirmiş olsalar, Amerika devleti ne kadar güçlü olmasına rağmen insanlar akşam ya da gündüz evlerine döndükleri zaman kendi bir oruca bir saat tayin ediyor. Şuradan şuraya kadar insanlar aç duracaklar bekleyecekler. Amerika devleti ne kadar güçlü olursa olsun o insanlar evlerine geldikleri zaman onlar Amerika devleti böyle bir emri vardı diye su orada ekmek orada aç dururlar mı? Hayır durmazlar kardeşim. Ama imanla Allah Azze ve Celle müminlere emrediyor. Onlar imsak vaktinden iftara kadar Rablerine oruç sıla olacak. Sonra namaz sıla olacak, mukabele sıla olacak. Allah Azze ve Celle'ye ulaşabilme adına müminler yemeyecekler, içmeyecekler. Gece uzun teravihlerde onların kıyamları olacak. Ama İmam Buzi Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki, bütün bunlarda denge olsun. Ne Hristiyanlıkta olduğu gibi çok aşlık var, ne de tokluk var. Ne tokluktan yıkıl, ne de aşlıktan yıkıl. Mütedil bir hayatın olsun. Farubbe mahmasetin şerrum minet tuhami. Tuham, tuhme kelimesinin çoğulu. Yani yiyeceğin, yemeğin midede bozulması demek ya da tuhme kelimesi Açlığın zıddı demek. Diyor ki: "Farubbe mahmasatin. Nece açlık var ki tokluklardan daha kötüdür." Yani insanlar, abidler, zahitler şöyle düşünürler: Aç kalalım ama açlıkla nefsimizi terbiye edelim. Toklukla terbiye etmeyelim. Böyle düşünürler. Hayır öyle değil diyor i̇mam bu Busiri. Yani çok aç kalmayın, çok tok da olmayın ama Aşlığın çokluğu, aşlığın ifradı tokluğun ifradından daha kötüdür. Çünkü aşlıktan bir adam yıkılırsa ayağa kalkıp namaz bile kılamaz. Eğer çok onda tokluk varsa ziyade bir tokluk varsa evet bu adamla bir tembellik olur ama yine kalkar. Tembel olsa da namazını kılar buyuruyor. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَى مِنْ عَيْنِنْ قَدِمْ تَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةً نَدَمِ مَوْلَا يَصَلِّ <gülüyor> وَسَلِّمْ دَائِمًا Nefsi ammare İmam bu siri nefsine konuşuyor diyor ki onu tövbeye davet ediyor. Ve safri dam'an Gözden yaşları boşalt. Yaşlar boşalsın. Kadim teleet minel maharim. Maharim mahrem kelimesinin çoğulu haram demek. Haramlarla dolan o gözünden yaşlar boşalsın. Yaşlar boşal ya da yaşlar boşalmasını iste. Gözün sokakta yürürken bir kadına bakmıştı. Ekranda birine bakmıştı. O gözü haramlarla doldurmuştun. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak, ona ulaşmak istiyorsan, o halde o gözün ne kadar günaha değdiyse, ne kadar harama baktıysa o göz, yaşlarla o gözden o günahlar boşalsınlar. Ya da şöyle bir kinaya var burada, Arifler, zahitler. ''Onlar eğer gözleri bir yere aldılar, orada Allah Teala'nın kudretini, azametini görmedilerse ağlarlardı.'' ''Yani ve fî külli şeyin lehu âyetun tedullu alâ ennehu vâhidû.'' de her şey Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna delalet ediyor.'' Biz aya bakıyoruz, güneşe bakıyoruz ya da if iftar sofrasına bakıyoruz orada nimetler var. O nimetler bize Allah Azze ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü, kudretin değil de başka şeyleri hatırlatıyorsa o zaman ağla buyuruyor. Gözünden yaşlar gelsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu ki iki göz var. O göz cehennemin narını görmeyecek. Aynun beket min haşyetillah ve aynun batat tahrusu fi sabilillah. Yani bir göz var ki Allah korkusundan ağlıyor ya da bir göz var Allah yolunda nöbet bekliyor. Ee, öyle bir göz var. O gözler bu iki göz cehennemin narını görmeyecek ya da bir göz var Sabaha kadar mutala ediyor, müzakere ediyor. Ümmetin, insanlığın bir sorununu çözebilme adına sabahlıyorsa bir Müslüman, bir alim, bir arif, bir ilim talibesi eğer onun niyeti de rıza ilahi ise o da inşallah cehennemin narını görmeyecek. Diyor ki Allah gözünden yaşlar boşalsın. ''Kullil mu'minîne yeğuzzû min absârihim ve kullil mu'minâti min absârihinne'' ''Bunu mü'minlere söyle, bu emri sadece onlar yerine getirebilirler.'' ''Müslümanlar, mü'min olanlar, delikanlılar, onlar haramlara bakmazlar, kadınlara bakmazlar, onların bir tane arkadaşları olur, o da eşleri olur.'' ''Eşlerinden başka o manada bir kadınla onların alakası olmaz.'' Gayri ihtiyari bir kadına eğer onların gözleri değdiyse söyle onlara gözlerinden kanlı yaşlar boşalsın onların. Bu günahtan dolayı ağlasınlar. Vel ne himyeten nedemi. Yani pişmanlığın perhizine yapışsınlar. Neden pişmanlık demek? Hemye <gülüyor> perhiz demek. Pişmanlığın perhizine yapışsın sarılsın onlar. Ağlasınlar. Yani tövbeden kinaye Tövbe tövbe istiğfar istiğfar Allah Azze ve Celle'ye O müminler iltica etsinler Hani üç sahabi vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebüke Bizans'la Hesaplaşmaya gidiyorlar Ama Medine'de sıcak var Münafıklar geride kalıyorlar Müminlerden Müslümanlardan Kalanlar da var onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuna bugün, yarın iltihak ederiz diye bekliyorlar ki günler geçiyor, geride kalıyorlar. <gülüyor> Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bir seferden geriye dönünce Mescidi, Nebevidi iki rekat namaz kılar, sonra özrü olanlar gelirler Efendimiz Aleyhisselam'a özürlerini arz ederler. Munafıklar geliyorlar, özürlerini arz ediyorlar. Yalan konuşuyorlar ve sonra Kâb bin Malik geliyor radıyallâhu anh. Efendimiz aleyhisselama nasıl yalan konuşabilir ki? Medine'nin en büyük şairlerinden birisi Allah Resulü aleyhisselama bir mazeret cümlesi kurmuş olsa, terkip etmiş olsa herkesten daha güzel bir mazeret cümlesi kurabilir. Ama Allah Azze ve Celle biliyor. Onun o yanlışını, onun mazeretini, hakikat olmayan ifadesini Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'a belki vahyeder, onu ifşa eder. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, mazeret yoktu ya Resulallah diyor. Mazeretim yok ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam bekle buyuruyor. Kab i Malik bekliyor. Hilal bin Ümeyye o, o da bekliyor, Murare de bekliyor. Üç Müslüman. Bunların mazeretleri yok ama oradan geri kaldılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların yüzüne bakmıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onların yüzüne bakmıyor. Uzun bir hadiste Kâb bin Malik radıyallahu an. tevbe halini bize anlatıyor. En yakınlarım diyor, selam veriyorum, bana baksınlar diye bakmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde namaz kılıyorum. Allah Resulü Aleyhisselam dönüyor, mübarek yüzü, mübarek gözü bana deyince, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam gözlerini, yüzünü başka bir yöne çeviriyorlar. Bana bakmamak için, evimin damındayım, ağlıyorum, gözyaşı döküyorum, ellinci gün... Evinin damında alarken birisi uzaktan müjdeler olsun kaap diye koşuyor. Ve'les selasetilledine hullifu hatta iza taqat alayhimul ardu bima ruhubat. Bu ayet kerime nasıl oluyor? Yani onlar anlıyorlar ki Allah'tan başka sığınaklar yok. Ve'les selasetilledine hullifu. Geride bırakılan o üç kişinin tövbelerini Allah azze ve celle icabet etmiştir. ''Hatta ida dâkat عليهم arzu bimâ Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar geliyordu, daralıyorlardı. Sanki canları çıkacaktı onların, evlerinde, kenarda, köşede ağlıyorlardı. Niçin peygamber ordusundan aleyhissalatu vesselamdan geri kaldılar diye selam veriyorlardı?'' Ama Ebu Bekir Ömer Osman Ali radıyallahu anhum peygamber Bizans'la hesaplaşmaya giderken siz nasıl geri kaldınız diye onların selamlarını aleyküm selam demiyorlardı. Yani bir yola giriyorsunuz siz orada ihanet edenler var İslam'ı evine İslam'ı kalbini hapsedenler var. Cemiyetine çıkarmaktan korkanlar var, çekinenler var. Siz de o adamlarla yürüyorsunuz ama Ebubekir radıyallahu an efendimiz, Ömer, Osman, Ali onlar İslam'ı öyle kabul ettiler ki İslam akîdetun ve şeriat. İslam hem imandır, hem şeriattır, hem devlettir. İslam hem dindir, hem devlettir öyle kabul ettiler. Kim öyle kabul etmiyorsa Onları ıslaha, onları tevbeye davet ettiler. Yani gözden yaşlar boşalsın. Tevbe tevbe Allah azze ve celle'ye icabet etme makamındayız. Felyedhaku qalilen ve lebku kesira. Bırak münafıklar onlar çok gülsünler, az ağlasınlar ama Allah azze ve Celle o münafıklara felyedhaku qalilen fi'd-dunya. Onlar dünyada az gülsünler. Hadi gülsünler. Hadi Gazze'de bu katliamı yaptılar diye biraz daha gülsünler. Elçilikler asınlar, sefaretler, sefaret haneler asınlar o adamlar gülsünler. Doğu Türkistan'daki katliamlarından dolayı gülsünler Dünyada şu kadar daha gülecekler Ama Salahaddin'i gelecek Ertuğrul gazisi gelecek Hüdavendigarı gelecek Yavuz'u gelecek Eğer bu ümmet Kur'anla Hakim'e giderse Allah o kahramanları gönderecek Göreceksiniz O elçilikler onların mezarları olacak Allah'ın inayetiyle Onlar dünyada gülecekler Ahiret onların zindanı olacak. Diyor ki: "Vakee fe Leyla bi aynin tara biha Nasıl diyor bir gözle eğer Leyla'dan başkasını gördüysen o gözle Leyla'yı nasıl görebilirsin ki? Mecnun diyor ki eğer bu göz Leyla'yı gördüyse Leyla'yı gören bir göz, Leyla'yı gördüyse ondan başka kime bakabilir ki, kimi görebilir ki, eğer bu gözlerimiz Allah Azze ve Celle'nin kudretinden başka, kudret alametleri görüyorsa, yazık o gözlere diyor şair. وَالْزَمْهِمْ ne demi buyurmuş Timhan Buhsuri, pişmanlığın perhizine sarıl. Esasında bununla tövbeyi kastediyordu Onu amaçlıyordu Pişmanlık çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam En nedemu tövbetum buyurmuştu Pişmanlık tövbedir Yani tövbenin çok rükünleri var Ama en esaslı rükünlerinden bir tanesi Pişmanlıktır Tıpkı sallallahu aleyhi ve sellem Hacı ifade buyururken kıymetlendirirken de El arafa buyurmuştu. Hac Arafattır. Esasında valliyatu bil beytil Kabe-i muazzama etrafında tavaf etmek, ziyaret tavafı o da haccın rükünüydü. Peki neden burada sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arafat'ı zikretti? Yani en önemli rüknüdür ona işareti vardı. Burada da pişmanlık buyuruyor. Pişmanlık tevbe yerinde kullanıyor. Eğer geçmişte aşk noktasında. Peygamber aleyhisselama aşka dair, Kur'an-ı Hakim'e aşka dair, İslam'a bu davaya aşka dair kusurlarımız, ihanetlerimiz var. O ihanetler aklımıza geliyor. Gözümüzden yaşlar boşalıyor. Pişmanlık varsa orada tevbe hali var demektir diyor ki şair vakullun yedda'i vaslan bi leyla ve la tuqirru lehum herkes Leyla'ya aşık olduğunu söylüyor. Leyla'ya ulaştığını, vuslat yaptığını iddia ediyor. Ama Leyla'nın bundan haberi yok. Herkes büyük Müslüman olduğunu, büyük aşık olduğunu, büyük dava adamı olduğunu söylüyor. Ama bütün bunlar mahşer günü Rabbimizin huzuruna varınca zahir olacak. Peki Allah Azze ve Celle ashab-ı kiram gibi nefse emmareyi terbiye etmekle bizleri şereflendirsin. Bu kadarla iktifa edelim. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah ve tuğbüleyh velhamdülillahi rabbil alemin.